Ayşe ve Zeynep isimli fırınlar bunlar. Yüksek kapasiteli fırınlar bunlar. Anlattıklarına göre, yani o dönem için tabii konuşuyorum, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli fırınlarıymış bunlar. Yani şimdi bu fırınlar ne işe yarıyor? Şimdi bu fabrika sadece işte pamuğuna girip basmanın çıktığı bir fabrika değil. O fabrikanın bütün ihtiyaçları burada bir takım atölyeler tarafından karşılanıyor. Sadece fabrikanın değil, Türkiye'deki diğer fabrikaların da ihtiyaçları. Burası bir döküm atölyesi aslında. Burada modelleme yapılan şeyler genelde belki birazdan görürüz, tahta modeller. Burada bu ustalar tarafından, Turgay Usta tarafından ve orada çalışan diğer adını bilemediğim, bilemediğimiz bir sürü usta tarafından burada o modellenen makine parçaları dökülürmüş ve bunlar işte gerek Sümerbank'da kullanılmış veya gerek Türkiye'nin diğer tarafındaki fabrikalarda, ya Sümerbank ya da belki de özel fabrikalarda kullanılacak. Fabrikalar küçük, büyük, iridi, ufaklı, işte çarklar, ne bileyim, e, bilemediğim teknik olarak bir sürü malzeme burada üretilmiş. Evet.